Uyanık olma günü. Ey Müslüman kardeşim, gör artık uzakları, ufukları kuşatmış Siyonist tuzakları. Suları bulandırıp yemek için koyunu, sahnelerde sürekli aç kurtların oyunu. Ey Müslüman kardeşim, aç artık gözlerini. Gör nice milletlerin sahtekar yüzlerini Gör artık mazlumları arkasından vuranı Siyonist eşkiyanın arkasında duranı Gör artık yerli malı zengin taşeronları Sermayenin uşağı ulusal baronları Gör artık zulme karşı susmanın vebalini Müslüman ülkelerin şu perişan halini Gör artık çöllerdeki çağdaş firavunları Halkını dilendiren Mekkeli karunları Gör artık bir taht için zillete baş eğeni Sonra da utanmadan Müslümanım diyeni Gör artık omurgasız Onursuz alimleri o müslüman maskeli münafık zalimleri müminleri kimsesiz zanneden o cahiller Allah'ın yardımını anlamaktan gafiller Ey müslüman kardeşim dikkat et fasıklara onların tek tanrısı tek ilahıdır para şunu bil ki ne kadar güçlü olsa da onlar sen her zaman üstünsün çünkü sende iman var Ey Müslüman kardeşim sakın unutma dünü Tarih diyor ki bugün uyanık olma günü Gör ki bütün milletler küfürde birleştiler gözlerini bürüyen Vahşetle körleştiler Ey Müslüman kardeşim Dur artık düşün biraz Bu zulme senden başka edecek yok itiraz Duy artık yeryüzünde Allah diyen her sesi Yoksa ödeyemezsin Aldığın tek nefesi Yoksa ödeyemezsin Aldığın tek nefesi